Merhabalar, hoş geldiniz Yeşilçam Hareklusi programına. Ben Deniz Utkuluer. 8 Ağustos 2017 yılında yeni programımızda sizlerle birlikteyiz. Bugün iki değerli konuğum var. İki Yeşilçam emekçisi, sanatçımız Ali Güney ve Muharrem Erdemir benimle birlikte olacaklar. Ama onlarla sohbetimize geçmeden önce minik bir haber vermek istiyorum ben. Biliyorsunuz program genelde benim canlı yayınlanmadığı için hani bu tip haberleri verebilmek imkanım bazen olmuyor ama bugün denk geldi. Bu haberi paylaşmak istedim ben de. Değerli sanatçımız bir dönemde filmlerde şeflik yapmış olan Ekrem Gökkaya bir dönemden, bir, bir süreden beri rahatsızdı. İkinci kitabını PSD çıkartmış. ...yaklaşık bir ay kadar olduğunun basın, basıldığı ve e, yayına e, sürüldüğünden biridir. Ancak kendisinin sağlık durumu pek iyi değil şu aralar. E, eşi ilgileniyormuş. Ben de e, dinleyicilerimizden ona destek vermek isteyip... ...hem de bu e, kitapçılarda bulunmayan kitabı almak isteyenler olursa ki... E, ...oldukça geniş bir içeriğe sahip... ...özellikle Yeşilçam'da yaşadığı hikayeleri yazdığı kitabında... ...ona ulaşabilirsiniz diye düşündüm. E, hesap numarasını vermek istiyorum programda ama... E, Şöyle diye düşündüm hani belki canlı yayın yerine daha sonra radyoyu ararsanız ya da e, benimle Sinematik Yeşilçam e, Facebook grubu üzerinden bağlantıya geçerseniz belki daha doğru olacak diye. E, ancak e, eşinin de ilgilendiği ve e, Ekrem Gökkaya'nın da kitabını e, sattığını bu şekilde biz sizlerle hatırlatalım. E, dediğim gibi detayları belki e, birlikte e, başka bir yerden almamız daha faydalı olacak diye düşünüyorum. O zaman e, efendim böyle kısa bir giriş yaptım ama e, öncelikle size hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Merhabalar. Ee, Merhaba. Her şeyden önce şunu söylemem gerekiyor ki radyo programında ilk defa iki konuk birden aldım hep. Ne güzel. Bir konuk yaralırdı. Genelde canlı yayın yapmıyoruz ama bugün canlı yayında ee, bir, birlikte kuvvet doğar yani. Bence çok önemli ve e, özel bir konuyla ilgili sizlerin hem fikirlerini danışacağım hem de birazcık bana bu konu hakkında bilgi verirseniz ne kadar detaylandırırsanız dinleyicileri ne kadar bilgilendirirsiniz o kadar iyi olur. Konumuz Yeşilçam Sineması Emekçileri Sosyal ve Dayanışma Vakfı ya da kısa adıyla Yesev'in... Yesev Vakfı. Yesev Vakfı'nın ya da Yesev diyelim. Onun çalışmaları, faaliyetleri ve son dönemde Taksim Meydanı'ndaki festivale gidenler de zaten oradaki standı da görmüşlerdir. Evet. Pek çok sinema emekçimiz orada standda sinema severlerle birlikte buluşuyorlar. Biraz kısaca sizin hani bu... Özellikle Muharrem Bey'den ben öğrenmiştim. Bugün de Ali Bey'le de tanışma imkanımız olmuş oldu. Sizden biraz kısaca alalım bu Yesev yani nedir, ne zaman ortaya çıktı, amacı nedir? Bu huzurevi ile ilgili olan konulara da birazcık değinelim. Öncelikle Açık Radyo izleyicilerine herkese selamlar olsun. Ben Muharrem Erdemir olarak Yesev Basın Halkla İlişkiler Müdürü olarak vakfın bize vermiş olduğu bir görevi, ben 25 gün içinde Taksim Meydanı'nda Beyoğlu Festivali adı altında güzel bir çalışma başlattım. Bütün Cam sanatçılarımızı vatandaşlarla buluşturduk. Çok da güzel geçti. 25 gün içinde dünyanın her yerinden biliyorsunuz Taksim Meydanı'nda o kadar çok insanlar gelip gidiyor. Akıyor ki özellikle gurbetçi Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan, Amerika'dan. Gelen vatandaşlar o insanları sinemada izlediği insanları canlı canlı gördüğü zaman bir, bir önce bir şaşırıyorlar. Aa aa aa bu da burada bu da burada falan filan güzel bir karşılamayla yani sarılarak fotoğraflar çekilerek o insanlarla buluşmanın zevkini yaşadılar diye düşünüyorum. Ben de üzerimden sanki bir 200 kiloluk bir yük e, gitmiş gibi 30-31 senedir camiada olduğum için birçok insanların e, sorunlarını da biliyorum. Onları bir araya getirmenin zor olduğunu da biliyordum. Bir Ama ek, ekleme burada. Verilen bir fırsatı ben iyi değerlendirdiğime düşünüyorum. Tabi tabi. E, Fotoğraflarınızı ekledim ben e, evet. Facebook üzerinden. E, Binlerce fotoğraf çekildi. Yani 5 e, bin'e ha. yakın fotoğraf çekildi. E, Ali Bey'in mesela fotoğrafını eklemiştim ben. 2-3 e, arkadaşım özelden dedi. Aa biliyorum ben onu tanıyorum diye. Bazen isimler bilinmiyor ama yani. Evet sima olarak tanıyorlar. E, sima olarak tanıyorlar, tanıdıkları için gör, görünce daha önemli oluyor bence. Evet. Yani isimlerin yazılmasından ziyade hani, tanışması evet. çok önemli bence. Bizim e, yanımızda olan e, sanatçı abilerimizi ben e, isim olarak da buradan e, anons edeyim ki. Tabii, e, onlardır darılmasınlar. Hasan Yıldız, İhsan Gedik, Hasan Saraç, Engin Aksu, Necdet Kökeş. ...Coşkun Göğen, Tecavüzü Coşkun... ta Antalya'dan kalktı geldi... Hı hı. ...Ali abimiz yanımda... E, ...Ali Güney, İsmet Erten... ...Mehmet Uğur, Yakup Yavru, Yavru Yavuz Karakaş... ...Fatih Mürdar... ...Meral Orhonsoy, Tevfik Yapıcı... ...Canan Yılmaz, Coşkun Ertam... ...Pekcan Türkeş, Hababam Sınıfı... ...oyuncularının hemen hemen hepsi... ...geldiler standımızı ziyaret edip... ...bize destek verdiler... Yeşilçam emekçilerinin vakfına da her zaman arkalarında olduklarını söylediler. Yani bu vakıf daha iki yıllık bir vakıf ama çok güzel şeyler yapacağımı ben inanıyorum. <gülüyor> Sadece e, standta e, değil ayrıca gecenin bazen müzikle e işte, e, konser dolmuştu. İşte standımızı açmamızın amacı orada hem Yeşilçam sanatçılarımızı vatandaşlarla buluşturup 18 Ağustos'ta da Bodrum Kalesi'nde güzel bir konser yapıp Hı -hı. konserin bütün geliriyle de Orada güzel bir huzur evi ve e, çocuk yuvası kurmayı düşünüyor. Türkiye'de bu ilk yani evet. sırt sırta bir taraf çocuk yuvası bir taraf huzur evi. Yani Yeşilçam emekçilerinin orada e, ömürleri boyunca hiçbir kuruş para ödemeden yaşamasını sağlamak. Evet. Peki sizin e, ilgilenmeniz nasıl başladı Ali Bey? bu projeyle sanırım Muharrem ya ben e, yok ya ben e, haberim yoktu bilgim yoktu yani hı hı. bilgimin dışında olan bir olay zaten ben e, bu sene e, feleğe taş attım çocuklarımı bir tatile götürebildim yani bir aylık dedim de e, onların o mutluluğunu gördüğüm zaman ömrümün uzadığını gördüm döndükten sonra işte Muharrem bana mesaj atmıştı telefonda bir de görüştü benimle telefonla. Ya böyle böyle bir dernek işte şu bu. Ben derneği tam vakıf, vakıf yani. Hı. Tabii sinema adına atılan e, temeller güzel bir duygudur. Bazen de duygulanıyorum. Yani mesele demin Muharrem e, ya işte kimsesizler sanatçılar yurda mahkum oluyor. Cümlesi beni biraz yaralıyor. Aynen. Neden yaralıyor? yokluk içerisinde mücadele eden o kadar halkım var ki bizden daha kötü durumda olan gençlerimiz var, yiğitlerimiz var, aslanlarımız var, Ayşeler, Fatmalarımız var. Şimdi onlar e, sokaklarda, pazarlarda pazar dağıldıktan sonra sokağa atılan domatesi toplarken biz sanatçı olarak ağlamamız güzel bir duygu değildir. Sinema demek Sinemayı kelimelerle, cümlelerle anlatmak mümkün değildir zaten. O bir aşktır, o bir sevdadır, o bir çocuktur, o bir annedir, o bir babadır. Kalemler yetmez, sayfalar yetmez. Günül isterdi ki hiçbir aktör alkola yenik düşmeseydi, kötü alışkanlıkları olmasaydı ya da jön olduktan sonra ne oldum delisi olmasaydı çünkü onların elindeki imkanlar bizde yokken, ben başımı sokacak bir evim varsa onlar girme eve sahip olabilirlerdi. Ete bunların ana temellerinden biri yuva kurmak. Yuvası olan bir kuşun yuvası kolay kolay dağılmaz. Ben bugün e, 63 yaşındayım. 9 yaşından beri hayatta mücadele ediyorum daha daha çalışmak zorunda olduğunu biliyorum çünkü benim çocuklarım ufak olduğu için onları okutmak zorundayım yani benim çektiğim acıları çocuklarım çekmesin mücadelesini vermek zorundayım şimdi dernekler güzel bir duygudur mesela en acı örneklerinden biri söyleye bunu söyleyeyim yani Soder'i var, Film San'ı var Sendikası var ee, Sinema Oyuncular e, Derneği yapımcılar. var Film Yapımcıları var Şimdi ben 45 yılımı sinemaya verdim. Peki ben merak ediyorum. Sinemaya dün gelenler mi festivalı hak ediyor? Yoksa 45 yıldır sinemada emek veren aktörler. Yani biz karakter olarak kötü aktörüz ya, kötü insanlarız ya. Yani sokakta taş atılırsa o taşlardan biri ilk bizim kafamızı yarar. Peki biz o kanlar içerisinde o halkın karşısına geçip de onlar bize taş atıyorsa biz onlara sarılıp onları öpüyorsak tebrik ediyorsak festival bizim hakkımız değil mi? Ya bana sorarsanız eğer herkesin hakkı derim ben. Çünkü festival aslında hani kutlamak anlamından gelir. Hani ben aslında bunlara sinema şenlikleri denmesini daha tercih ederim. Hani mutlu olduğu, herkesin aslında eğlendi ve sinemayı sevdirmeye çalıştığı ee, buluşmalar olmaları i̇şte, gerekiyor derken günümüzde birazcık daha farklı bir forma, form, formüle sinema girdi. deyince halk orada bizi bekliyor ama ne yazık ki hep jön ve jöndama festival hakları doğmuştur oysa jön ve jöndam neyle üretildi neyle jön oldular neyle jöndam oldular eğer biz kötü adamlar olmamış olsaydık onlar bu kadar halkın barına basılan bir yiğit ...ya da kraliçe olabilirler miydi? Ya aslında geçmişe göre biraz düzelme var. Yani karakter oyuncularına bence birazcık daha önem verildiğini düşünüyorum. En azından kitap bazında... E, ...ya da haklarında daha fazla belgesel yapılıyor. Bundan bir on yıl öncesi daha da kötüydü hatta. Yani e, bazı oyuncular üzerine benim bilgi bulmak için... E, ...sadece Beyazıt Kütüphanesi'ne gitmem gerekiyordu. Yani bu kadar net. Onların yani. farkına varıldılar. Yani... Başrolde oynayan oyuncuyla bitmiyordu bu. E tabii yani Film karakter oyuncular çok yeşil çanlılar. On bir kişi gol atan kişi her zaman önde olmuyordu. Yani şimdi yavaş yavaş, yavaş yavaş. Şimdi güzel kardeş. Bu gerçek emekçilere değer verilme başladı. Hem de sen beni çağırırken radyona. Tabii radyoda şu an seyircilerimiz var, Bizi dinleyen halkımız var. Onlara ilkin başta saygılarımı sunuyorum yani cümlemi başlamadan bunu söylemem gerekiyordu ama o murt işte kimsesizlerin sokakları falan değil ben de ben duygulanıyorum. Anladım. Yani yüreğim dayanamıyor. Zaten beni tanıyan insanlar öyle diyor. Abi sen o kötü adam olamazsın diyor. Yani ben karıncayı incitmeyecek kadar merhametli bir insanım. Ben ayağında ayakkabısı olmayan bir çocuk gördüğüm gece uyuyamayacağım bir gecedir. Sizin bir kitap e, fikriniz olduğunu söylemiştiniz bana. başta çok güzeldi onun. Şimdi o kitap olayı da şöyle oldu. Aslında dostların zoruyla olacak bu kitap. Hı hı. Yani geçmişimden ziyade gerçeklere aykırmak istiyorum. Gerçekleri söylemek istiyorum. Yani ırk, din mezhep ayrımını yapmadan gerçekler neyse onu yansıtmak istiyorum. Ben hayatım boyunca sinemada bir terbiyem var benim. Ben o terbiyeyi hiçbir zaman bozmadım. Ben bir çocuk bile setteyken yanıma geliyor sahaya kalkarım. Bu sinemanın bize verilmiş olduğu terbiyedir. Ölünceye kadar da o sürer. Şimdi o kitabı yani öldükten sonra belki bir eser bırakırım mücadele adına olur. O kitap şiirlerim var benim. O şiirler benle beraber toprağa gömülmesin. Yani benim şiirlerimde aşklar bile aşka anlatırken bile dramdır ya. Benim yüreğimde hep dram vardır. Yani. Demin söyledim ya ben o tanımadığım çocuğa ayakkabı aldığım zaman göz mimiklerine bakın cenneti istiyorsanız cenneti görürsünüz. Cennemi istiyorsanız cennemi de görüyorsunuz. Çünkü neden? Onun mutluluğunu paylaşıyorsunuz. O gece rahat uyuyabiliyorsunuz. Ya da gecenin karanlığında üşüyen bir beden varsa eğer onun adına dost koymuşsak bir çeket götürüp giydirmek zorundayız. Bunu sadece sanatçı olarak değil, bütün dostlarımızın yoldaşlarımızın, kardeşlerimizin herkesin aynı acıyı paylaşacağını çok iyi biliyorum. Dört mevsimi bir arada olan bir ülke yok. Biz şanslı gençleriz. Türkiye'de doğduk ve Türkiye'de yaşıyoruz. Eğer bu toprakları sevmemiş olsaydık zaten biz de başka yerlere giderdik. Ama biz kendi mücadelemizi kendi topraklarımızda veriyoruz. Birlik beraberlik içerisinde kardeşçe yaşadığımız müdece aktörlük de zaten. Aktör e, sert olabilir, e, gatar olabilir ama aktör hiçbir zaman dışarıdaki halkıyla... O kim ve nefreti yaşatamaz. Yani o günü... Mesela benim yüreğimde acılar varken ben gülümsemek zorunda olduğumu biliyorum. Siz beni bu radyoya çağırırken ben çok mutluyum. Hayır değilim. Yüreğimde acılar var. Çocuğumun okulla uğraşıyorum. Çocuğum bir okula vermişler. Şimdi kara kara düşünüyorum. Tamam bütün okullara saygı diyorum ama e, bazı okul var okulcuk var. Ben tiyatro yaptığım için bunları çok iyi biliyorum. Ben şimdi ne yapacağım kara kara düşünüyorum. Üzel okula yazdırdığım zaman nasıl altından kalkacağım? Şimdi, ama kalkmak zorundayım. Şimdi aslında e, yani sizinle zaten e, program dışında ayrıca bir görüşme yapmayı düşünüyorum. Yani sizin özelinizde de çünkü e, programın ismi Yeşilçam Arkeolojisi. Bu arkeoloji yaptığım zaman hani kazı ya da şey diye böyle genişletebiliriz e, kapsamını ancak e, hani kişisel olarak da benim de meraklarım var ve bunlar üzerinde de zaten araştırma yaptım. Sorulabilirsin. Ee, yani ayrı bir programda sizinle e, ya da e, beraber e, birkaç saat e, geçip hani e, daha detaylıca e, girmek gerekiyor. Ancak anlattıklarınıza baktığım zaman aslında Yesev konusunda çünkü birazcık da o konuyu oradan toparlamak istiyorum ben. Yesev konusuna baktığım zaman aslında e, yani Türkiye'nin e, açısında bu konuda çok büyük bir eksiklik var. Yani ben e, kendim sitede e, vefat eden bir ışıkçı abimizin haberini bir buçuk yıl sonra veriyorsam eğer... ...başka e, arkadaşlarımın olduğu siteler de var... E, ...onlar da araştırmalarda... birbirimize paslaşıyoruz... ...bazı isimlerin kaybettiğimizi mesela 10 yıl sonra da öğreniyorsak... ...ya da bazı isimler... Lafını şu anda... kestim <gülüyor> şu an aklıma geldi... ...bu neden kaynaklanıyor biliyor musun? Eskide sokağımız vardı... ...takıldığımız mekanlar vardı... Herkes birbirinden ...Yeşilçam haberdar... sokağı dediğin zaman... ...bütün Avrupa'da... ...yabancı, yerli yabancı fark etmiyor... ...o sokağa gelip bizi görmeden yani İstanbul'a gelip de Beyoğlu'na gelip de Yeşilçam sokana gelip de bizde resim çekmeyen olmazdı. Hı hı. Şimdi ne yazık ki bizim yaşadığımız o sıcak sevdalandığımız sokaklar barlar sokağı oldu. Yani orada bile oturamıyorsun. Bir çay iki buçuk mu diyorsun? Kentin dönüşümü ayrıca. Ha. Yani Şimdi bu sinema, ne? sinema üzerinden konuşuyorsa kentin dönüşümü evet. konusunda gireriz Şimdi ki o bambaşka bir e, Beyoğlu Belediyesi olarak Beyoğlu Belediyesi olarak aslında saygılarımı sürüyorum. Çok da seviyorum Beyoğlu Belediyesi'ni. Yani eğer bize orada bir imkan verip de bize bir yeşil çam adı altında mekan verirlerse yine ben de e, dün konuştum e, Sayın Belediye Başkanımızla e, seve seve dedi belki orada toplanırsak yine o yeşil çamı ayakta tutabiliriz. Ama ne yazık ki azaldık azalıyoruz. Üç kişi on kişi kaldık. Ama ne yazık ki bu on kişiyi halk görmek istiyor ama yapımcılar nedense görmek istemiyor. Neden görmek istemiyor? Efendim sizin suratınız çok göründü diyor. Başka bir şey daha var. Şimdi bizim suratımız çok görünüyorsa biz sanatçı olduğumuz için çok görünüyor. Daha gurur duymaları lazım. Onlar kamera arkası. Biz Yeşilçam'da 5 sene sinemayı bıraktım. O seks fıryasında yüreğimde acılar varken hiç utanmam. Çocuklarım için gider kanal temizlerim. Hamallık yaparım. Çünkü ben o halktan biriyim zaten. Ben gerken de Ali Güney olarak oydum. Altımı araba aldığım zaman da oydum tek odalı evde farelerle beraber yaşayan bir bedenken sinema aşkı vardı beni, ee, sinema aşkım vardı. Ve o sinema aşkım varken de ben gece karanlıkta ekmek bırakırdım, o farelerle dost oldum, arkadaş oldum. Ee, tabii, Bu tabii sinema ki. aşkı o kadar büyük. Yok, ben e, kusura bakmayın, ben biraz konuyu dağıtmak istemiyorum. Evet. E, çünkü e, Yesevin ne olursa olsun ben e, kendi içerisine baktığım zaman, e, eksikler tabii ki var Hani burada ben saatlerce bu konu üzerine konuşuruz hani Kendi duyduğum hikayeler var Sizin anlatacağınız hikayeler var e, Yüzlerce sinema yemekçesinin hikayeleri var Ancak ben burada bir huzur evi projesinin e, Ne olursa olsun Çok önemli olduğunu düşünüyorum Çünkü e, yani, o, Ben yüzlerce hikaye dinledim e, Bana anlatılması gereken belki 10 binden fazla hikaye vardır Bunların hepsini toplamaya çalışıyoruz Bir şekilde derlemeye çalışıyoruz Derleyen arkadaşlar var ama şu Yesev konusuna birazcık Biz daha dönmeyi işte, ben tercih ediyorum. Şimdi Yesev pardon ben şöyle söyleyeyim. Hı? Mesela ben tanımıyorum ama Muharrem kardeşim beni aradığı zaman Taksim'de bir mekan olduğunu gördüm. Hı? Yani demin Yeşilçam'dan bahsederken bu mevziye geçecektim. Farklı mevzi doğdu beynimde. Onu anladım. Önemli, <gülüyor> önemli. Evet. çok konu var. Şimdi ben Taksim'e <gülüyor> geldim. İlk başta çekindim. Ya bu Yesev ise Sinema Emekçiler Vakfı nedir? Neyin nesidir? Muharrem kardeşim de 30 senedir tanırım. Kısa süre içerisinde Beyoğlu belediye başkanıyla anlaşıp öyle bir yer verildi festivalde. Biz eski yaşama döndük. Mekanımız vardı. Herkes iç içe merhaba falan. E bu esnada belediye başkanı da her akşam yemeğimizi veriyordu. Evet. Çayımız geliyordu. Hatta güzel en güzel noktayı ne yaptı? E sahneye çıkıyoruz her gece bir arkadaşımız. Az olsa bir rakam alıyor. Bak şimdi. E bunu bu kadar sendika Cirlik varken beraberlik. bu kadar vakıf varken düşünmedi de bu Sinema Emekçi Vakfı bu mücadeleyi verip bunu yaptıktan sonra neden bir ay sonra bu derneğimize yol verildi? Arkasında bu Film sen geldi, yok o gelecek, bu gelecek. Peki bu müracaatı niçin onlar yapmadı sinema için? 25 gün O yüzden yani, ben bu vakfın... Şimdi açıkça söylemek gerekirse ben bu, bu vakfın, tartışmayı pek Pardon, e, programda, tartışma değil. Ya, bu, bu vakfın öyle. başkanını tanımıyorum. Ben hiç görmedim, bilmiyorum. Muharrem Bey ile tanışacağız Bodrum olursa. Ben onu tebrik ediyorum. Tabii ki sokakta kimse ölmesin ama sokakta yatmaktansa Bodrum gibi bir yerde denizi seyredecekler. Evet. Kuşların e, sesleri arasında uyumak da cennettiktir. Bence en büyük kahraman eğer bu yapıldıktan sonra o vakfın başkanını bütün kalbimle alkışlıyorum. Ve şimdi biraz veriyorum. daha detaylı konuya girmek gerekirse Anlatayım mesela YSEV projesinin ne zaman çıktığı üzerinden biraz değinirsek daha evet, iyi olacak. Şimdi Çünkü ya, e, şimdi açıkça söylemek gerekirse. E, biz şimdi YSEV vakfı olarak. daha pozitif bir noktada durmak he, gerekiyor. Çünkü Yesev yapılmamış vakfı. tartışırsak Tabii. 35 yıl var onu ben konuşmaya. Ama şimdi bugüne Ama bugün kadar yapılmış 40 şeyde yıllık konuşalım. 50 yıllık vakıfların yapamadığını ben. 25 günde yaptım. Yani Bu ayrı bir şey. Bir sürü şey var. Yani ha, o açıdan yani ben de size başka biz, bilgiler de koyurum ama. E, Coşkun Ertan Başkanlığı'nda... E, ...vakıf olarak Canan Yılmaz da ...başkan yardımcısı... Hı hı. E, ...önderliğinde e, Bodrum Konacık Mahallesi'nde... 5000 bin dönümlük bir arazi. Bir iş adamı tarafından... ...bağışlandı. Tapusu da bizim elimize verildi. Yapacağımız konserde... ...Yılmaz Morgül, Gülden Karaböcek... ...Belkıs Özener... ...bir kuruş para almadan... Hı hı. Bu konserin bütün gelirini vakfa bağışladı. Ve bu konserin arkasından 20 gün ya da bir ay sonrasında bir temel atma töreni yapacağız. Bu huzurevi ve çocuk yuvası projesini hayata geçireceğiz. Onun için biz de çok heyecanlıyız. Dediğim gibi işte Beyoğlu Belediyesi festival alanında yer istedim. Hemen hiç itiraz edilmeden bu bana teslim ediliyor. Çok güzel. Benim açımdan o da bakarsanız bunu da Teşekkür ediyorum. ilk sene değil. Ben uzun süre kalıcı ikinci... olmasını istiyorum. yok. Tabii ki bunu Hı -hı. devam ettireceğiz. Biz vakıf olarak ben iki ay öncesinde Beyoğlu Belediyesi'nde başvuru yaptım. Bize merkezimiz Bodrum'da olduğu için İstanbul'da bir yazhane ya da bir Daire gibi bir yer bütün Yeşilçam sanatçılarımızı orada oturtup çayını kahvesini ücretsiz hı hı. yararlanacağı bir yer istedik. Bu e, şimdi bizim tabi dilekçemiz Kale alındı bize bir yer bakılıyor şu anda ne zaman verilir onu bilemiyorum. Anladım. Yani ben bu de zamanla mesela... bu olacak ve bütün sinema sanatçılarımız hep beraber orada oturacağız yiyeceğiz içeceğiz. Eski günlerimizi yaşayacağız. Ben de o zaman e, hani radyo programından e, kendi açıma e, vereceğim katkıyı şöyle anlatayım. E, bahsettiğiniz tüm isimlerle ben de e, en azından bir saatlik bir program yapmak istiyorum. Muhakkak. Ben bak, de size bunu seve, açık seve, açık söyleyeyim. Yani onlar çünkü, da e, Bizim konumuz yani hem web sitesiyle hem de radyo programında hem de açık radyo aracıyla yapmak istediğimiz gerçek birazcık... Gerçek yemekçiler bunlar ama yani. Yani ben bakın gerçek yemekçi... E, Başlarına ben katılmıyorum, emekçi demeyi emekçi. tercih ediyorum. Yani çünkü kimin gerçek olduğu tartışmasına girmeye gerek yok. Herkes emekçidir. Ya yani kime göre. Çok kavga'yı dayayanlar. Yani. Bunlar ya. yok, o ayrı <gülüyor> Yani emek, eme yani gerçek emekçi diye, gerçek yani sanatçı, yani sanatçı, emekçi, setçi, ışıkçı. Yani... Bunlar da emekçiler. Yani çünkü. E, yani bir noktadan sonra ben benim kaygım şu: e, bazı noktadan altı çok fazla çizilmeye başladığı zaman antipatik olmaya başlıyorlar. Tabi, e, Burada çizgiyi düzgün tutmakta fayda var Aynen. diye düşünüyorum ben bizim yavaş yavaş programın sonuna geldiğimiz için Evet, çabuk geçti. Evet, yani. biraz e, 25 dakikalık bir süremiz var. Yani aslında bu tip konuların konuşulması, tartışılması ya da başka e, yani. konulara açılması benim için önemli ama benim burada toparlamak istedim ana açısıyla hani yes, ne olacağı daha sonra neye doğru gidebileceği evet. mesela e, Ali Bey'e geldiği zaman Ali Bey'in ben e, Yesevdan Haberi olmadan sizin hakk, sizin aracılığınızla haberi oldu. Aslında Biz benim 30 aklıma... yıllık arkadaşız ama böyle bir vakıf e, vakıf gelip beni İstanbul'da buldular. Bana böyle bir Ka görev verdiler. peki vakıf var mesela? 2 yıldır. 2 yıldır. Evet. Mesela bakın çok çok net bir şey söyleyeyim. 2 e, yıldır vakıf Bodrum'da var. Bodru'da ama. Bodru ya yani ismini ben duymuştum ama e, işte ben de 2007 yılından beri mesela Yeşilçamca sadece Yeşilçam üzerine site yapıyorum. Mesela vakıfta benimle ilgili herhangi bir temasa geçmemişti. Hani ben Doğru. sizi tanımasaydım... E, ...ya da yazdıklarınızı görmeseydim... Evet. ...Taksim merak edip gitmeseydim... E, ...yani bu birazcık... ...iletişim bozukluğu... I, ...iki taraflı, üç taraflı, beş taraflı... Sonra ...önemli olan onları birazcık... E, aza indirgemek... ...yani Tabii. olma ihtimali yok gibi gözüküyor... ...ama aza indirgeyelim... E, ...daha pozitif olursa daha sevinirim ben... ...özellikle bu yapılmış şeyde hani destek de vermek istediğim için... ...ve huzurevi projesi benim için çok önemli... ...çünkü... Galiba hani e, birazcık Türkiye'nin yapısından dolayı bu tip şeyleri böyle başlamak gerekiyor. E, i̇şte birisi bir taş attığı zaman bazen o arkasından farklı şeyler gelebiliyor. Bazen geliyor, de... geliyor. Özellikle bizim sinema camiasında yani ya bu kimdir falandır filandır diyeceğine... Ya gel kardeşim ben ne yapabilirim dese... Olay daha farklı yerlere gidecek yani. Yani dediğim gibi e, vefasız bir piyasa yani. 1950'den başlatalım yeşil yani. mesela öyle diyelim yani yeşil çam dönemi diyeceksin. 80, 90'da bitirelim diyelim ki mesela ya da 96'da bitirelim diyelim ki e, yani çok değişik bir şey. E, yeşil çamın sonrası da diziler olmuş aslında evet, bir şekilde evet. onun Ama devamı gibi. O, dizilerdeki, o, o da başka o, bir şey. O Yeşilçam'ı izledikleri için. Yok, hayır hayır o konuya girme o bambaşka bir şey çünkü çok konuştum için o konuda e, kayma yaş onlar yaşıyor ama, işte, kayma. ama yaşıyor şimdi yaşıyor yüzüncü e, yıl nedeniyle çok daha fazla kitap üretildi farkında evet. mısınız bilmiyorum yani bilmiyorum, bilmiyorum. bundan öncesi o kadar değildi hani e, bu kadar çok kitabın şu anda olması. Bu bence şey geç kalmış güzel, bir fırsattır güzel bir şey tabii o, on, on, güzel onlar bir ne şey. kadar faydalanması ve ne kadar daha az ben açıkça söylemek gereksiz... bunu söylemek i, zorunda hissediyorum kendimi ama geçmişe dair tartışmalar ne kadar fazla unutulursa Bence o kadar fazla yol alınacak gibi gözüküyor Aynen. Çünkü e, yani Evet gördüm yani ama beyaz sayfa açmak zorundayız çünkü... E, yani geçmişte geçmişte bırakmak mesela lazım. Mesela çok basit bir örnek vereyim. E, Fikret Hakan'la görüşmek için çok uzun süre ben e, zaman harcamıştım. Ama e, rahatsız olduğu için e, e, kabul ama ettim. Ama bahsettiğim mi? şey yani 10 yıl öncesinden de. E, yani anlatabildim mi? Bir de iletişim artık bozukluğu artık, e, yani çok Yani bir, birinin üzerinden gitti. Din zaman o zaman daha çabuk ulaşıyorsun... Yani, ...yok hayır yani o, o tip şeyler var ama... Yani, ...var e, tabii yani sinema artık, sanatçılarımıza... ...biraz ulaşmamız zor e, ya... Yani. ...sinema e, sektörü olarak... E, ...maalesef pek... E, ...hani yazılı arşiv kaynağına ulaşmamış bir şeyiz... Yani, e, radyo programında diye, bizim ana konumuz bu... ...yani bizim ana konumuz... ...diyelim ki bir numaralı bir, bir aktör bir sanatçımıza... ...sen e, geliyorsun benden... ...telefonunu istiyorsun ben telefonu veriyorum... ...sen aradığın zaman sen kimsin diyor... ...ya da senin e, numaranın onda kayıtlı olmadığı için... ...açmıyor mesela ve da e, ne konuşacağız falan gibi böyle ters cevaplar verebiliyor. Yani, o, yani benim anlatmak istediğim başka bir şey. Eee artık eee bir, bir jenerasyon bir jenerasyon sonuna geliyoruz artık. Doğru. Ve e, bunların hepsini galiba yazılı olarak geçirmek gerekiyor. Çünkü tarihimiz boyunca e, yani yani. bunu yapmamışız. Şu an son şansımız bu son konuda. Şans. Özellikle bir jenerasyon için. Bir Onun Yeşilçam için... filmi 45 sene önce çekilen bir film bugün hala izlenip o zevk alınıyorsa Yeşilçam'da bir şey var yani. E, tabii Biz bari, mesela e, ben figürasyonla başladım Yeşilçam sokağına bir minibüs gelirdi Oyuncusu Yapımcısı e, seççisi, ışıkçısı Biz e, malzemeleri taşırdık bir minibüste giderdik ya, şey Şimdi 10 demiş, tane minibüs de, yani... Pardon e, kusura bakmayın zamanımız bitmiş Ben mi? burada kesmek zorunda Peki. kalıyorum ee, biz, dedim, çok teşekkür ederim Yesev çok... adına Tekrar bir en son kapanışı sizinle yapalım Çok teşekkür ee, ederim Seda Ali Bey geldiğiniz için Son olarak şöyle diyeyim Bugün de Çolpan İlhan'ın doğum günüydü Mezarı başında biz Yesev olarak Bulunduk dualarımızı ettik Allah rahmet eylesin Sadri Alışık da öyleydi Yeşilçam'ın emekçilerinden biriydi Biz Yesev olarak Yapacağımız işler işte 25 gün içinde yaptığımız Taksim'deki meydanda yaptığımız iş Göründü ve 18 Ağustos'ta güzel bir konser yaparak bunu taşlandıracağız. Arkasından da bir temel atma törenimiz olacak. İzleyenlere çok teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür ederim. Yeşilçam Çamarki ben de Znut er. Ben rad radyonuza emek veren herkese saygılarımı sunuyorum. Bizi dinleyen halka bu güneşin güzel aydınlığı kadar gelecekleri aydınlıklar içerisinde olsun diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim ben de. Görüşmek üzere tekrar. Görüşürüz. Herkese iyi günler.